Çevre gündemi başlıyor. Programımızda hem ülkemizdeki hem dünyadaki çevre meselelerine mercek tutmaya devam ediyoruz. Çevre bilinci ve farkındalığı oluşturmanın, çevre sorunlarına yönelik çözüm üreten yaklaşımlar sunmanın, geçmişten gelen ve beraberinde geleceğe aktarılabilecek en önemli zenginliğin doğal kaynaklar olduğu fikrini sizlerin de ne kadar önemsediğini bilerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta kültürü ne olduğunu anlatmak, permakültür ve kapsamakta olduğu konular üzerine film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler hazırlamak ve kentli insanın toprakla, sürdürülebilir yaşamla tanışıklığını, bağlarını kuvvetlendirmek gibi amaçlarla yola çıkmış bir kolektifin kurucusu Sayın Dilek Yalçın Demiralp ile söyleşeceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ben aslında kimya mühendisliğim, daha sonra işletme iktidarı enstitüsünü bitirdim. Ardından da tekstil sektöründe çalışıyordum. Bu sektörde hem üretim müdürlüğü yaptım hem de e, denetim yaptım. Farklı ülkelerde, 7 ayrı ülkede denetim gerçekleştirdim. Sosyal denetimdi bunlar. E, çalışan işçilerin sağlığına, koşullarına yönelik olan. Ardından evlenip İngiltere'ye gittim. 6 sene orada yaşadık. Kızımın doğumuyla birlikte de belimden bir ameliyat geçirmek durumunda kaldım. Ve Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Bu süreçte de bizim ufaklık emmedi. Emmeyince mamaya mahkum kaldı ve bunun akabinde de araştırmaya başladım. Yolum ilk olarak fikir sahibi damaklar slow food grubuyla kesişti. Oradaki yazışmalardan da bir arkadaşımız dedi ki sen börtü böcek çok meraklı şeyler yazıyorsun. Bizim permakültür diye de bir grubumuz var. O zamanlar İHA grubu altındaydı. Gelip orada sen de bir şeyler yazmak, bir şeyler paylaşmak ister misin? O gruba girişimle birlikte permakültür denizine düşmüş oldum. Ee, bir daha da çıkamadım. 2009 yılından beri o denizin içerisinde bebeleniyorum diyeyim size. İlk önce e, Bill Morrison Türkiye'ye geldi ve e, permakülatür tasarım sertifikası kursu verdi. O dönem hem belimden rahatsız olduğum için hem kızım küçük olduğu için o eğitime katılamadım. Ama onun ardından, e, o kursun ardından arkadaşlarımızdan biri e, bu iş şehirde de mümkün dedi ve bununla ilgili olarak bir toplantı yaptı. Permobilist diye bir çalışma yapmak mümkün. Bunu şehirde de yapabiliriz deyip. Ve biz o gün orada Permobilist İstanbul grubunu kurduk. Ardından da bahçe tasarımları yapıp İstanbul içerisinde 10 tane permakültür prensipleriyle çalışan bahçe yaptık. Bu süreçte de ben kurs aldım 2012 yılında Permakültür Tasarım Sertifikası kursu. Çünkü bir yere permakültür adını verebilmeniz 72 saatlik kursu tamamlamış olmanız gerekiyor. Bir nevi bu işin ehliyeti gibi düşünebilirsiniz. Nasıl araba sürmek için ehliyetsiz yola çıkılmıyorsa bu tasarımı yapabilmek için de bu kursa katılmak gerekiyor. Ben de 2012 yılında bu kursu tamamladım. Ve hemen akabinde de okullarla çalışmaya başladım. Müfredatını kendimin yazdığı, çocuklarla birlikte çalışabileceğimiz bir program oluşturdum. Doğa ve Çocuk adını verdiğim bir dersti bu. Ve e, o süreden beri de okullarda bu dersi pandemi dönemi gelinceye kadar yapmaya devam ettik. Pandemide maalesef bizi önce ücretsiz izne ayırdı okulumuz. Ondan sonrasında da sözleşmemiz yenilenmediği için tekrar çalışamadık. Ama okulda çalıştığımız süre dahilinde bahçeler yaptık, yemek atölyesi dersi yaptık. Bahçede ürettiklerimizi yemeğe dönüştürdük çocuklarla birlikte sağlıklı beslenmeyi. Birebir kendi elleriyle topladıkları ürünleri nasıl dönüştürebileceklerini görmüş oldular. Proje çalışmaları yaptık çocuklarla birlikte gene okulda. Yarışmalara katıldık. Onlardan dereceler aldık. Farklı farklı programlara katıldık. Bunların içerisinde ekolojik okullarla ilgili olan çalışma eko okullar vardı. Bunun dışında su kârşifleri programı vardı. Bunlara katıldık. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. 2013 yılında da bu süreç devam ederken yani 2012'den itibaren bir yandan bu süreç devam ederken 2013 yılında da İstanbul Permakültür Kolektifini Sedaer Gazi ile birlikte kurduk. Ve burada sizin az önce de söylemiş olduğunuz gibi toplulukları bir araya getirmek, şehirde aynı düşünce yapısındaki insanları bir araya getirmekti en büyük hedefimiz. Ağlar ve bağlar kurmaktı. Çünkü o dönemde işte ben mesela organik tavuk ararken çocuğu beslemek için o kadar para verilir mi, o da ne, ne gerek var falan diye beni neredeyse linç ediyordu etrafımdaki insanlar. Ama şu anda önemini anlayıp şurada işte şu indirim varmış, şu kadara artık tavuk bulabiliyorum, şuradaki tavuk daha iyiymiş falan diye gelmeye başladılar. E bu tabii uzun bir süreç oldu. O süreçte yalnızlığımızı da bu grup içerisinde kolektif çalışmayla birlikte Gidermiş olduk. Hem neyi nereden bulabileceğimizi, hem e, kooperatifler kurulmasıyla ilgili olan çalışmaları, insanları, toplulukları bir araya getirip, sağlıklı beslenmeyle ilgili, kendi kendine yeterlilikle ilgili atölyeler yaptık. Kendi ekmeğimizi nasıl yapacağız? Kendi e, reçelimizi şeker kullanmadan nasıl yapabiliyoruz? Gibi peynirimizi nasıl yapabiliriz? Gibi atölyelerimiz oldu. Bunun yanında e, tohumdan Sofraya kadar gelen süreç içerisinde bitkilerimizi nasıl yetiştiririz? Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Permakültür Tasarım Sertifikası kursu Steve ile birlikte düzenledik. Bu bir armağan ekonomisiyle yürüyen kurs oldu. Onun dışında permakültüre giriş kurslarımız oldu. Farklı farklı etkinliklerle yaşamımıza hala devam etmeye çalışıyoruz. ...kolektif çalışma yapmaya çalışıyoruz... ...katılımcılarımız, eğitmenlerimizle birlikte... ...bir bütünüz diye açıklayayım kısaca. O zaman bu kadar çok şey anlattıktan sonra... ...asıl soruyu soralım... ...permakültür ne demek? Permakültür bir tasarım bilimi... ...en önemli noktası bu... ...genelde tarımla karıştırılıyor... ...ve tarım zannediliyor... ...ama aslında tarımın içinde olduğu... Tabii ki ...bir tasarım bilimi... ...etik temelli sürdürülebilir... ...yaşam yerleşkeleri tasarımı bilimi diye... Etik temelli olması en önemli özelliklerinden bir tanesi. Üç etik ilkeye dayanıyor. Bunlardan bir tanesi doğayı gözetmek, diğeri insanı gözetmek. Üçüncüsü de elde ettiğiniz getiri her neyse bunu ilk iki ilkeye vakfetmek. E, aynı zamanda tüketime ve nüfusa sınır getirmek gibi de düşünebiliyoruz bunu. Bu ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir yaşam yerleşkesi tasarlarken... Bu prensipleri göz önünde bulunduruyoruz. Kesinlikle doğaya zarar vermeyen, insana zarar vermeyen, etik ilkelere uyan, kendi içerisinde kendiyle çelişmeyen bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Sosyal termakültür de bunun içerisinde insanlar arasındaki ilişkiler e, ve en önemli kısmı da bu diyor zaten bu işi kuran Bill Mollison. Eğer siz ağlarınızı ve bağlarınızı doğru kuramazsanız, insanlar içerisindeki diyalogları düzgün sağlayamazsınız ve kurmuş olduğunuz sistemlerde bu kısım e, göçerse o sistem çalışmaz diyor. E, bu yüzden biz eğitimlerimizin içerisinde sosyal termakültürü de içeren konuları işlemeye çalışıyoruz. ...ya da verdiğimiz permakültüre giriş kurslarının içerisinde özellikle de bu konunun altını çiziyoruz. Ee, varoluş sebebimiz de aslında bir nevi bu şehirdeki insanların bir araya gelip bu olgu üzerinde de çalışmasını sağlayabilmek. Çocukların eğitimi elbette çok önemli ve şöyle bir şey demişsiniz. Doğanın çocukların yaşamlarında, oyunlarında yer bulması gerekiyor ki algıları genişleyebilsin... Algıda seçicilik oluşabilsin. Doğayla bağ kuramamış, doğadan korkan bir çocuk büyüyüp inşaat mühendisi olduğunda içinde doğanın olmadığı bir ev ya da okul inşa edebiliyor. Bu kısır döngü hayatına da yansıyor. Şimdi mesleğiniz kimya mühendisliği, kimya mühendisliği işi gereği zaman zaman doğanın kirlenmesine belki istemeden... Maalesef olumsuz bir derecede etki yapan bir bilim dalı ee, ama e, elbette bilim dalları da olacak ki hayatımız gelişsin, zenginleşebilsin, teknolojimiz oluşsun ama bir de içinde yaşamak zorunda olduğumuz, bulunduğumuz ve korumak zorunda olduğumuz doğa var. Şimdi buradan yola çıkarsak eğitimde acaba neler yapılması gerekiyor ki zaman geldiğinde bir inşaat mühendisi, zaman geldiğinde bir kimya mühendisi doğayla barışık olsun. Kimya mühendisliği ile ilgili olarak öncelikle size şunu söylemem gerekli. Her şeyin içinde kimya var. Ağacın yapısı aslında bir kimya. Ağacın içerisinde yapmış olduğu fotosentez bir kimya. Hücrelerimizin içerisinde işte mitokondriden tutun. işte bir sürü bir sürü şey aklınızdadır belki lisede. Alışveriş, oksijeni, hücrenin oksijeni alması, vermesi bütün bunlar kimya. Yani kimya olmadan aslında biz yokuz. Evet. Dolayısıyla her şeyi zararlı kimyaymış gibi düşünmemek gerekiyor. Zararlı yöne çeken olayı gene insan. Yani e, bu işi e, sonuçta Alfred Nobel iyi bir şey yaptığını zannediyordu. İnsanların yararına bir şeyler yaptığını sanıyordu. Ama öldürücü bir şey çıktı ortaya ve bundan kendisi de hoşnut olmadı. Evet. E, onun gibi bizim insan etkisi olarak yaptığımız şeyler de doğaya çok farklı olabiliyorlar ve evet çocuklarda özellikle bunu çok görüyoruz. Richard Louv'un e, kitabını ben ısrarla herkese öneriyorum. Doğadaki son çocuk kitabı mutlaka ve mutlaka aileler tarafından öğretmenler tarafından okunmalı, okutulmalı, bilinmeli. Orada doğa yetersizliği sendromundan bahsediyor. Ve doğa yetersizliği sendromuyla büyümüş olan bir çocuk da işte az önce e, o benim e, kurduğum cümlelere olayı götürüyor. Çocuğun hiç doğayı tanımadığını ve ondan korktuğunu düşünürseniz eğer böyle çocuklarla da karşılaştım çünkü apartman dairelerinde gökdelenlerin içerisinde oturan yaprağa temas halinde bile yaprağın üzerindeki bir canlının ona zarar vereceğini zanneden ya da tohumun üzerindeki dikenli yapısına eli değdiği için tohum beni yiyecek diye korkan çocuklarla tanıştım ben dolayısıyla o çocukları o hale getiren bizleriz. Ebeveynler tanıştırmazsa, göstermezse, bir araya getirmezse ve korkularımızı çocuklarımıza aktarırsak maalesef geleceğimiz de aslında tehlike altına giriyor. Ve şu anda oturduğumuz o çok güvenlikli sitelerin aslında hapishanelerden pek bir farkı kalmadığını gözlemliyoruz. Ee, i̇çeriye giriş çıkış sırasında kapıdaki güvenlik görevlisi sizi dış etmenlerden korurken... Aynı zamanda bir hapishaneye girer çıkarmış gibi girip çıkıyorsunuz. İçerideki bitkiler size zarar vermesin diye ilaçlanıyor ama o ilacın aslında sizin bünyenize zararı e, o bitkilerden çok çok daha fazla. E, bunları bilmiyoruz, görmüyoruz ve işte ilaçlanmasını istiyoruz. Daha dün büyük yetişkin öğrencilerimizden birisi, Parmakötür Tasarım Fertifikası Kursu öğrencilerimizden birisi e, yönetmeliklerle ilgili bir soru sordu ve e, klorla yıkama öneriliyor dedi. E, yani salata aldığı zaman e, bir otel işletiyor ve otelin içerisinde salatanın e, mutlaka klorlu bir suyla, klor tabletleriyle yıkanması isteniyor bizden. Klor sağlığa zararlı değil mi diye sordu. Evet sağlığa zararlı ama neden böyle yapılıyor? İşte bakterilerden bizi korumak için bu yapılıyor. Peki o bakterilere vücudumuzun ihtiyacı yok mu? ya da bunlarla biz doğada karşılaştığımız zaman vücut nasıl bir reaksiyon gösteriyor? Bütün bunları görmek, bilmek, yaşamak ve bunlarla belki de tanışmak gerekiyor. Hiç mikropsuz bir dünyada bir mikropla karşılaştığımızda bunun hasarı bize çok daha fazla olabiliyor. Ya da dediğimiz gibi işte tanımadığımız, bilmediğimiz şeylerden korktuğumuz için mimari bir yapı eğer tasarlıyorsak o tasarımın içerisine bitkileri yerleştirmeyebiliyoruz ya da onlardan kaçabiliyoruz ya da işte hafishanedeymişiz gibi betonların içerisine kendimizi gömebiliyoruz. Dolayısıyla çocukları yediği içtiği şeylerle tanıştırmak doğayla tanıştırmak doğadaki örüntü dediğimiz aslında doğanın bizimle konuştuğu bir dil diye de bunu adledebiliriz. Kavramı görmelerini, bilmelerini sağlamak gerekiyor. Aslında insanın doğasında bu var çünkü. Biz doğanın içerisinde yaşayan varlıklar olarak dünyaya gelmişiz ve oradan kendimizi soyutlayıp bambaşka bir yere çıkartmışız günümüz yüzyılında. Ama avcı toplayıcı döneme gittiğimiz zaman doğanın örüntülerini gayet iyi okumayı biliyorduk. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor buna göre yaşamayı biliyorduk. Şimdi Sirkadyen takvim deyip de işte Çeşitli diyet doktorların önerdiği sistemi aslında biz doğuştan kendimiz biliyorduk o dönemde. Belli saatlerde uyuyup, belli saatlerde kalkıyorduk. Elektrik yoktu çünkü. E, dolayısıyla gece gündüzmüş gibi yaşayamıyorduk. Ama şu anda ritimlerimiz tamamen bozulmuş, bunun dışına çıkmış bir vaziyette. Ve çocuklara mesela Belçika'da balık resmi çizmeleri istendiğinde dikdörtgenler çizip de öğretmenlerinin karşısına çıkmışlar. Öğretmenler şaşırmış nasıl oluyor bu iş diye. Sonradan fark etmişler ki çocuklar fish finger'ı biliyorlar. Balık hayatlarında görmedikleri ve balığı bütün yemedikleri için hep kılçığı ayıklanmış flöto halinde yedikleri için fish finger halinde yedikleri için balık resmi çizemiyorlar. Balığı akvaryuma gittiklerinde akvaryumda görüyorlar. Denizin içerisinde ya da gölün içerisinde balıkla karşılaşmışlıkları yok. Ya da çocuklar domatesi markette yetiştiğini falan düşünüyor. Aynen öyle ve bu tüketim hızını da aslında arttırıyor çünkü marketin sonsuz bir kaynak olduğunu düşünüyorlar ve çöpe attığı zaman hiçbir şekilde gocunmuyor çünkü oraya yenisi gelip konulacak diye düşünüyor. Ne kadar enerji harcandığını bilmiyor onun üretimi sırasında ne kadar su harcandığını bilmiyor aslında bizim bir su ayak izimiz var enerji ayak izimiz var karbon ayak izimiz var. Ve bu ayak izlerimizin yüksek olması bugün işte bize başka başka sıkıntıları gündemimize getiriyor. İklimsel değişmeleri gündemimize getiriyor. Ondan sonra devlet adamları oturup e, bu iş niye böyle olmuştur diye konuşmaya başlıyorlar. Ama işin temeli aslında çocuklukta bunları zamanında öğrenip öğrenmemekte ve doğanın içerisinde yaşayıp yaşamamakta geçiyor. Zihirsiz sofralar platformundan da bahseder misiniz efendim? Zehirsiz Sofralar platformu Buğday Derneği'nin e, yapmış olduğu bir Erasmus Plus projesiyle başladı. E, şu anda sofralarımıza kadar ulaşan pek çok zehir var. İlaç demiyoruz artık onlara. Çünkü onların e, bitkilerin üzerine atılmasıyla birlikte bitkiler çeşitli hastalıklardan korunmaya çalışılırken diğer taraftan insanlar da zehirleniyorlar. E, bunlarla ilgili çeşitli kimyasallar var. Bu kimyasalların artık kullanılmaması gerektiğini düşünüyor ve bunu talep ediyoruz. Bunların başlıcaları arasında glifosatlar var hala ülkemizde kullanılan. Bunun dışında başka başka kimyasallar da var. Bunların sofralarımıza kadar gelmemesi üretim sırasında kullanılmaması için kaldırılmasını talep ediyor. Zehirsiz Sofralar platformu. Şu anda zehirsiz kentler de başlamış durumda. Ona da destekçi olacağız. ...onun da arkasında olacağız. Çünkü benim esas bu işe başlama sebebim zaten çocuğuma zehirsiz bir şeyleri yedirebilmekti. Zehirsiz bir ortamda beslenebilmesini sağlamaktı. Sadece beslenme değil tabii ki kullanmış olduğumuz, sizin de az önce söylemiş olduğunuz gibi... ...deterjanlardan kullanmış olduğumuz kıyafetlerin üzerindeki zehirlere kadar bu bileşenler değişiyor. Zehirsiz sofralarla birlikte zehirsiz pamuk da önemli... Çünkü onu da giyiyoruz ve giysilerimizin içine kadar bu zehirler sızıyor. Hem üretimi sırasında, tarımsal üretimde pamuğun üretimi sırasında hem de daha sonra yapılmış olan apreleme ve o pamuğun son kullanıma gelme aşamalarına kadar. E, bu platformun içerisinde de farklı farklı STK'lar e, ve bunun dışında da e, bizim gibi STK niteliği taşımayan ama e, birlik olan kurumlar, kuruluşlar var. 90 küsur idi, sanıyorum şu anda 100'ü geçti platforma katılanlar. Ee, Zehirsiz Sofralar Ağı'nın hazırlamış olduğu bir video var. Orada hem üreticilerin hem de tüketicilerin sesini duyabileceğiniz çok güzel e, bir film hazırlandı. Bizleri dinleyenlerin o filmi izlemesi sizlere çok daha iyi, kendilerinin de çok daha iyi aydınlanacağı bir kaynağı. ...görmeleri anlamını taşıyor. O yüzden ben izlenmesini kesinlikle öneriyorum. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, geleceğe dönük olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ee, doğadan kopmadığımız, doğada hangi ayak izini bıraktığını bildiğimiz bir dünya düşünüyoruz. Ee, ve bu dünyanın içerisinde bir araya gelip, el ele tutuşarak bu dünyanın mümkün olduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden bu ağlar ve bağlar kısmına çok değer veriyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde eğitimlerde bir e, eksiklik görüyorlarsa da katılımcılarımız, izleyicilerimiz onları eğitimlerimize bekliyoruz. Bu hafta sonu mesela e, kompost eğitimimiz var. Önümüzdeki hafta sonu budama eğitimimiz var. Şehirlerde ağaçları katledilirken görüyorsunuz. Onları katletmeden nasıl budayabileceğimizi sevgili Minem Pakkaner hocamız bize anlatacak. Hafta içerisinde sentür ve şifalı yağlar atölyemiz olacak. Ee, yağmur suyu hasadı eğitimimiz olacak. Doğal kozmetikler üzerine bir söyleşimiz olacak. Ee, i̇steyen katılımcılar bunlara ulaşabilecekler. Ee, bizim web sitemizden kayıt yaptırarak katılabilecekler. Web sitenizden bahseder misiniz acaba? Nasıl ulaşılabilir size ve acaba permakültürde eğitim almak için neler yapmak gerekir? Eğitimlerimizle ilgili web sitemiz içerisinde eğitim takvimimiz var. Oradan bizi izleyebilirler ve katılmak istedikleri eğitimlere oradan kayd olarak katılabilirler. www.istambulpermakulturkolektifi.org web sitemizin adresi. E buradan Instagram hesabımızdan ya da Facebook hesabımızdan bizimle irtibata geçebilirler. Permakültür içinde aynı zamanda evde kompost yapımı ile ilgili birkaç bir şey söyler misiniz acaba? Elbette şehirlerde en çok bu soru geliyor. Çünkü en çok tüketenler ve en çok atık çıkartanlar şehirler zaten. Köylerde tavuklar ve çeşitli hayvanlar olduğu için genelde atıkları onlar yok ediyorlar. Organik atık pek fazla çıkmıyor. Ama şehirlerde maalesef ki tüketim hızımız da yüksek olduğu için atıklarımız çok oluyor ve şehirde üretilebilen en rahat kompost türü olarak biz yıllar önce Bokashi kompostu eğitimlerimize başlamıştık Bokashi kompostu eğitimi alabilirler veya da Buğday Derneği'nin gene kompostla ilgili yapmış olduğu bir başka projenin çıktısı olan kompost rehberi var bizim de eğitmenlerimizden olan Emre Ronan'ın da katkıda bulunduğu ve hazırladığı oradan pdf dokümanından nasıl yapacaklarını bulabilirler bunun için çeşitli kovalar kullanılıyor. O kovaları da kendileri yapabilirler. Yeni bir atık üretmek yerine zaten oluşmuş olan bir atık kovadan hava almayacak olan bir sistemle bokashi kompostu kovası yapıp içerisinde de kendilerinin ürettiği lakta bokashi bokaşı kompostu yapabilirler. Ya da solucanlardan, kompost solucanlarından yardım alarak Solucan kompostu yapabilirler. En hızlı şehirde e, komposta cevap verecek olan şeyler bunlar. E, Meyveli Tepe var. Meyveli Tepe'nin web sitesini e, okuyup oradaki çeşitli kaynaklardan yararlanabilirler ki bizim içinde her zaman ufuk açıcı olmuştur onların yazıları. Bizim Bokaşı kompostuyla tanışmamıza vesile olmuşlardır e, ve pek çok güzel şeyi duymamıza, okumamıza vesile olmuşlardır. Dolayısıyla onların web sitesinden gene açık kaynak olarak yararlanabilirler ve dediğim gibi biz mesela evimde solcan kompostu yapıyorum. Şu anda sizinle konuştuğum yerde kolumu hemen uzatabileceğim kadar bir mesafede solcan dostlarımız var ve onlar bizim atıklarımızı dönüştürüyorlar evimizde ve kızımın da aynı zamanda evde beslediği canlılar hani pet diyorlar ya bizde bizdeki petlerde solucanlarımız olmuş oluyor. Ee, onlarla birlikte o da büyüdü. Ee, 6-7 senedir solucanlarımız bizimle atıklarımızı dönüştürüyor. Ve oradan çıkanı da saksılarımıza ilave ediyoruz. evet ee, Saksılarımıza böylelikle e, ekolojik ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. İstanbul Permakültür Kolektifi Kurucusu Sayın Dilek Yalçın Demirelp ile söyleştik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olunuz. Yapımcımız Uğur Demir, teknik yapımda Gülşen Kızılar görev yaptı. Speakeriniz ben Gökhan Özer. Hoşça kalın. Çevre gündemi sona erdi.